1801 Uyuma ve Uyanma Duaları, İmam Malik'ten rivayete göre, ona şu haber ulaşmıştır. Halid İbn-i Melid Allahu An, Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı, Ben uykudayken korkutuluyorum. Ne yapmamı tavsiye buyursunuz diye sordu. Ona şu tavsiyede bulundu. Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile onun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beni kötülüğe atan beraberliklerinden Allah'a sığınırım. D. 1802 Evden çıkış ve eve giriş duaları Ümmü Şereme adı Allahu Anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam evinden çıktığı zaman şu duayı okurdu. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. A h h a h me dinlese düşmekten dalalete düşmekten zulme uğramaktan cahillikten hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından sana sığmrız 1803 evden çıkış ve eve giriş duaları h ve ene Allah'u an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki evinden çıkınca kim Allah'ın adıyla Allah'a vemekgul ettim güç kuvvet Allah'tandır derse kendisine İşine bak sana Hidayet verildi Kifayet edildi ve korundun da denir. Ondan şeytan yüz çevirir. 1804. Evden çıkış ve eve giriş duaları. Ebu Malik E İ Eşri Zabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Kişi evine girince şu duayı okusun. A A H ne Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. A İ A H İ M. Adıyla girdik a i adıyla çıktık. Rabbimiz a i i a, -a ettik. Bu duayı okuduktan, sonra ailesine selam versin 1805, oturma kalkma duaları, Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam hazretleri buyurdular ki, Kim? Malayan ilk konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, Oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahımdan arınmış olur. Allah'ım, seni hamline tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum. Sana teve ediyor af ediyorum. 1806 Oturma kalkma duaları i̇dn Ömer Hazretleri Allahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir cemaatte oturduğu zaman, ashabı için şu duayı okumadan nadiren kalkardı. Allah'ım! Bize korkumdan öyle bir pay ayır ki, bu, sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki, o bizi cennete ulaştırsın. Yakiminden öyle bir hisse lütfet ki, dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın. Allah'ım! Sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden, Kuvvetimizden istifade etmemizi nasip et. Aynı şey bizden sonra gelecek olan eskimize de nasip et. İntikamımızı, Bize zulmedenlerden almışlardan kıl mazlumlardan değil. Bize tecavüz edenlere karşı bir muzaffer kıl. Bize, Dini musibet verme. Dünyayı, Ne asıl gayemiz kıl. Ne de ilmimizin son hedefi. Bize merhametli olmayanı bize musallat etme. 1807 Seferde okunacak dua, İmam Malik'e ulaştığına göre Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam sefer arzusuyla ayağını bineğinin özel koyduğu zaman şu duayı okurdu. Bismillah. Allah'ım. Sen seferde arkadaşım. Ailemde vekilimsin. Allah'ım. Bizi arzıdır. Seferi kolaylaştır. Allah'ım. Yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, Mali aile de bu külah gelecek kötü manzaralardan sana sığınıyorum 1808. Seferde okunacak dua, i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, seferden dönerken, uğradığı her tümsekte üç kere tekbir getirir. Arkadan da, La ilahe illallahu vahdehu ı, a şerike leh, leh'in ve leh'in ve hüve a ı kadir. A-I-I-A-H-T-A-N başka ilah yoktur. O tek bir. Ortağı yoktur. Müyük O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir dönüyoruz. Tevh ediyoruz. Kulluk ediyoruz. Secre ediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. A-I-I-A-H vaadinde sadık oldu. Kuluna yardım etti. Hendek harbinde müttefik orduları tek başına felak etti derdi. 1809 Seferde Okunacak Dua H.Z. Ebu Hüreyre Rabiyallahu An anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'e Ey Allah'ın Resulü! Ben sefere çıkmak istiyorum bana tavsiyede bulun diye talepte bulundu. Efendimiz! Sana Allah'tan korkmanı ve yol boyu aştığın her tepeziğin başında tekbir getirmeni tavsiye ediyorum buyurdu. Adam döneceği sırada şu duvarda bulundu. Allah'ım, ona uzaklığıdır. Yolculuğu kolay kıl. 1810, seferde okunacak dua, Abdullah el-Hatmi radıyallahu an, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam birisiyle vedalaştı mı şöyle derdi. Dininizi, emanetinizi ve işlerinizi akıbetini Allah'ın muhafazasına bırakıyordum. 1811, seferde okunacak dua, H.Z. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, seferde iken gece olunca şu duayı okurdu. Ey Ard! Benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de, sende bulunanların da sende yaratılmış olanların da, senin üzerinde yürüyenlerin de şehrinden Allah'a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin de bu beldede ikamet eden insilerin ve cinnilerin, iblisin ve iblis neslinin şehrinden de Allah'a sığınırım. 1812. Seferde okunacak dua. Havle bintü He kim bu Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam efendimiz buyurmuşlardır ki kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Evzur kelimatillah hitammat min şerri mâ Allah'ın eksiksiz mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınıyorum. 1813. Üzüntü ve tasad halinde dua. H. Z. Sa'da bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, balığın karnındayken, zünnünün yaptığı dua idi: La ilahe illa ente sübthaneke enni mine zalimin. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. erdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur. 1814 Üzüntü ve tasar halinde dua. H. Z. İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Hz Peygamber aleyhisselatu ve selam üzüntü sırasında şu duayı okurdu. Halim ve azim. Olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi. Arzın Rabbi. Temamız Rabb'i olan Allah'tan başka ilah yoktur. 1815. Üzüntü ve kasvet halinde dua. El-Kubri. Rabb'i Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün mescide girdi. Orada Ensar'dan Ebu Ma'mer Rabb'i Allahu denen kimse ile karşılaştı. Ona "Ey Ebu Ma'mer, niçin senin namaz vakti dışında mescide oturmuş görüyorum?" diye sordu. Beşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan Allah senden sıkıntını giderir ve borcunu öder. Evet ey Allah'ın Resulü öğret dedim. Öyleyse dedi akşama çıktın mı sabaha edin, şu duayı oku. Allah'ın üzüntüden ve kederden sana sığınırım. acilden ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcum ve lebe Ve insanların kahrından sana sığınırım. bu imam der ki. Ben bu duayı yaptım. Allah benden gamımı giderdi. Borcumu ödedi. 1816. Üzüntü ve tasar halinde dua. H. Z. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Fatıma Rabiyallahu Anha Resulullah ve selamı gelerek bir hizmetçi talep etmişti. Resulullah ona, Surulayı okuman senin için hizmetçi edinmenden daha hayırlı dedi. Allah'ım, sen yedi semanın Rabbi, aşığı azamın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve fırkını indiren, tohum ve çekirdekleri açansın. Her şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Her şeyin alnından yapışmışsın dizginleri senin elindedir. Evvel sensin. Senden önce bir şey yoktur. Ahir sensin. Senden sonra da bir şey kalmayacak. Sen zahirsin. Senin üstünde bir şey mevcut değildir. Sen batınsın. Senin dışında bir şey yoktur. Benim borcumu öde. Beni fukaralıktan kurtar. Zengin Kıl, 1817 Üzüntü ve tasar halinde dua. H. Z. Enes Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı bir şey üzeyecek olsa şu duayı okurdu. Ya hayu ya kayyum. Bir rahmetike esraüsü. Ey dili olan. Ey kayyum olan Rabbim rahmetin adına yardımını talep ediyorum. Ve keza şöyle derdi. Elizu ya da celaliyel ikram. Ya da celaliyel ikramı devamlı söyleyin. 1818. Üzüntü ve tasar halinde dua. Esma bin Tuhmeys radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana. Sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi diye sordu ve şu duayı söyledi. Allahu, Allahu Rabbillah üşrikü bihi şe'en. Rabbim Allah'tır. Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam. 1819. Üzüntü ve tasar halinde dua. İbn-i Mesud radıyallahu anh demiştir ki. Kimin sıkıntısı artarsa şu duayı okusun. Allah'ım ben senin kulunun, kulunun oğluyum, cariyenin oğluyum, senin avucunun içindeydim, alnım senin elinde. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmih ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hazinesinden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur'an'ı kalbimin baharı. Sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi sıkılmanı dilerim. Bu duayı okuyan her kulun gam ve sıkıntısını Allah gidermiş. Yerine ferahlık vermiştir. 1820 Hafızayı güçlendirme duaları H.Z. İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. H.Z. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek Annem ve babam sana kurban olsun. Şu kurne gözümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek yükse göremiyorum dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona şu cevabı verdi. Ey Ebûl Hüseyin! Bu meselede Allah'ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi? Hazreti Ali Rabi'ye Allah'u an. Evet! Ey Allah'ın Rasulü! Öğret bana dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulundu. Cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olunca, gecenin son içse birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an meleklerin de hazır bulunduğu meşrik bir andır. O anda yapılan dua müstecaptır. Kardeşim ye, kutlu evlatlarına şöyle söyledi. Sizin için Rabbime R. edeceğim. Hele Cuma gecesi bir gelsin. Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da bu ffk olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört yürek namaz kıl. Birinci rekatte. Fatiha ile ye fin süresini oku. İkinci rekatte Fatiha ile hamim. Eduhan süresini oku. Ütüncü rekatte Fatiha ile elif lan min oku. Dördüncü rekatte Fatiha ile tebarekel mufasalı oku. Teşehrüden boşaldığın zaman Allah'a hamd et. Allah'a sen ile güzel yap. Bana ve diğer peygamberlere salat oku. Güzel yap. Mümin erkekler ve mümin kadınlar ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için istiğfar et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku. Allah'ım bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasip et. Ey semavat ve arzın yaratıcısı olan Celal! İkram edeyim uzatılamayan izzetin sahibi olan Allah'ım! Ey Allah! Ey Rahman! Celal'in hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi içbar et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasip et. Ey semavat ve arzın yaratıcısı, Celal'in ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla bilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük yüce olan, Allah'tandır. Ey Ebu Hasan! Bu söylediğimi 3 veya 7 Cuma yapacaksın. Allah'ın izniyle duana icabet edilecektir. Beni hak üzere gönderen zat Zülcelal'e emin olsun bu duayı yapan hiçbir mümin icabetten mahrum kalmadı. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma der ki, Allah'a yemin olsun. Ali radıyallahu anh 5 veya 7 Cuma geçti ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aynı önceki mecliste tekrar gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Dedi. Geçmişte 4-5 ayet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da aklımda durmayıp gidiyorlardı. Bugün ise, artı 40 kadar ayet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis... Dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum. Resulullah aleyhissalatu ve bu söz üzerine Hazreti Ali radıyallahu anhiye, ey Ebul Hasan, Kabenin Rabbin'e emin olsun sen iminsin dedi. 1821. Hafızayı güçlendirme duayıları. Şerbet İbn Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazda şu duayı okumamızı öğretiyordu. Allah'ım, senden işlediğinde işte sebat etmeyi, doğruluğa da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine şükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayı talep ediyor. Doğruyu konuşan bir dil, evliliklerden uzak bir kalp diliyorum. a ı ı a h -ı m senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bilmekte olduğun bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğim günahlarımdan sana istiğfar ediyorum. 1822. Giyinme ve yemek duaları. El Hudi adı Allahu an anlatıyor. H Peygamber Aleyhissalatu ve Selam elbiseyi yenilediği zaman şu duayı okurdu. Allahım, ham sanıdır. Giydişeme ise ismen söyleyerek bunu bana sen giydirdin. Bunun hayırlı olmasını, yapılış gayesine uygun olmasını diliyor. Şehrinden ve yapılış gayesine uygun olmamasından da sana sığmıyorum. 1823 Giyinme ve yemek duaları Ebu İmamer radıyallahu anh anlatıyor. İbn Ömer radıyallahu anh yeni bir elbise giymişti ve şöyle dua etti. Avretimi örtebileceğim ve hayatta güzellik sağlayabileceğim bir elbise giydiren Allah'a hamdolsun. Sonra şunu söyledi. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamı dinledim. Kim yeni bir elbise giyer, böyle söyler. Daha sonra da eskittiği elbiseyi tasadduk ederse. sağ kendi öldükten sonra da Allah'ın himayesi, hıfzı ve örtmesi altında olur. 1824, giyinme ve yemek duaları. Ebu Said Allahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam bir şey yayıp içti mi şu duayı okurdu. Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. 1825 Giyinme ve yemek duaları Muaz İbni Enes Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim bir şey yerde? Bana bu yiyeceği yediren ve tarafından hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları af olunur dedi. bu Davud'un rivayetinde şu ziyade var. Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip, tarafından bir güç ve kuvvet olmaksızın, beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun derse geçmiş ve gelecek günahları affedilir. 1826 DİĞİNME VE YEMEK duaları Muaz İbn-i Allahu an der ki, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Muhakkak ki Allah, kulun bir şey yiyip etmesinden veya bir şey içi hamd etmesinden razı olur. 1827 Giyinme ve Yemek Duaları H.Z.N.S. Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Sat İbni Urbade'nin yanında ekmek ve zeytinyağı yemişti. Sonunda şöyle bir dua buyurdu. Yanınızda oruçlular yemek yesin. Yemeğinizden ebrarlar yesin. Üzerinize melekler dua etsin. Bu Davud'un Hazreti cabir Allahu Radiyallahu An'dan kaydettiği diğer bir rivayette şöyle denir. Ebu Heysem bir yemek hazırladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabını Rabi'ye Allah'u davet etti. Hazreti Peygamber yemekten kalkınca, kardeşinizi mükafatlandırın buyurdu. Ashab, mükafatı da ne diye sordular. Efendimiz, kişinin evine gidilip yemeği yendi. içeceği içildi mi ev sahibi için dua edilir. İşte bu onun mükafatıdır cevabını verdi. 1828, kazay Hacet Duası, T.Z. Enes Rabiallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam Kazay-ı Hacet için helaya girdiği zaman şu duayı okurdu. Allahümme inni e-yüzü bike minel hub habaiz. Allahım, pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım. 1829, kazay Hacet Duası, T.Z. Ayşe Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve selam Hela'dan çıkınca, Gufyanek'e affını talep ediyorum derdi. Tirmizi'nin Hazreti Ali'den kaydettiği diğer bir rivayette şöyle denir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hela'ya girdiği zaman insanoğlunun avretleri ile cinnilerin gözleri arasındaki perde. Kişinin Bismillah demesidir. 1830 Mescide giriş çıkış duaları. Fatıma bin Tul Hüseyin İbni Ali. Büyük annesi Fatıma Tul Kübra Rab'yallahu Anhar'a naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam masjide girdiği zaman Muhammed ve Vesselam'e salat dua okur. Sonra da Rabbim Günahımı affet. Rahmet kapılarını bana aç derdi. Çıkarken de yine Muhammed ve Vesselam'e salat okur. Sonra da Rabbim Günahımı affet. Lütuf kapılarını benim için aç derdi 1831. Hilal görünce okunacak dualar. Talha İbni Ubeydi Allah An. anlatıyor. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam hilal görünce şu duayı okurdu. Allah'ım. ayım hilal devresini bize bereketli, imanlı, selametli ve İslam üzere geçir. Ey hilal benim de senin de Rabbin Allah'tır. 1832, Hilal görünce okunacak dualar, katıda rahimehullahiye ulaştığına göre, Resulullah aleyhissalatu ve selam Hilal görünce şu duayı okurmuş. Hayırlı ve istikametli bir ihtilali devresi diliyorum. Bunu üç kere söyledikten sonra, seni yaratan ı inandım. Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra, ayını çıkarıp, ayını getiren Allah'a hamdolsun dermiş. Ebu Davud'un yine Katade'den kaydettiği bir diğer rivayetinde, Resulullah aleyhissalatu vesselam, hilal görünce yüzünü ondan çevirirdi denmektedir. 1833, gök, gür, rüzgar es, bulut çıkınca okunacak dua, İbn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam gök, güleyip, şimşek çakınca şu duayı okurdu. Allah'ım bizi garabınla öldürme. Azabınla da helak etme. Bu azabından önce bize afiyet içinde ölüm ver. 1834 Gök Gür Rüzgar Es Bulut çıkınca okunacak dua. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ufuk semada bir bulut belirtisi gördü mü işi terk eder. Namazda ise kısa keser ve şu duayı okurdu. Allah'ım bunun şerrinden sana sığınırım. Yağmur başlarsa. Allah'ım. Bol yağmur. Faydalı yağmur ver derdi. 1835 Gök gür. Rüzgar es. Bulut çıkınca okunacak dua. H ve Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam rüzgar estiği zaman şu duayı okurdu. a ı, ı a he ı me Senden bunun hayrını ve bunda olan enfatların da hayrını ve bunun gönderilmiş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bu ucunda gönderilen şeyin şerrinden de sana sığmıyorum. 1836 Gök Gür Rüzgar Es Bulut çıkınca okunacak dua, yine Tirmili'de Übey İbn-i K.B. radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Rüzgara küfretmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgar görünce, Allah'ım, senden bunun hayrını talep ediyorum, değil. 1837, Arefe Ünü ve Kadir Gecesi Duası, An-i Müşvay an-Ebihi an-Ceddihi radiyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, duaların en faziletlisi de -e yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz. La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala külüşe'in kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na aittir. O, her şeye kadirdir sözüdür. 1838, Arefe ve Kadir Gecesi Duası. E, Z, Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Şehit Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim şu okumamı söyledi. Allahümme inneke afuhum. Tuhaybu af ve fafuhani. Allah'ım! Sen affedicisin. Affı seversin. Beni affet. 1839. Hapşıra'nın duası, Amir İbn-i Rebiya radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın arkasında namaz kılan birisi, namazda hapşırdı ve şu duayı okudu. Mübarek heyri boğu, ihlaslı ve çok hamd ile Allah'a hamde ederiz. Ta Rabbimiz razı oluncaya kadar, dünya ve ahiret işindeki rızasından sonra da hamdimize devam ederiz. Resulullah ve Vesselam namazdan çıktıktan sonra, namazda dua okuyan kimdi diye sordu. Ancak okuyan kişi sükut etti. Resulullah aleyhissalatu ve selam tekrar sordu. Dua kim okudu. Zira fena bir şey söylemedi. Bunun üzerine adam "Bendim. Bu dua ile sadece hayır murat ettim." dedi. Efendimiz "Duanız rahmım arşına kadar yükseldi." buyurdu. 1840 Hapşiran'ın duası T.V. ve Bullweiler'da Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Sizden biri hapşırınca elhamdülillah alakülli hal. Her hal için elhamdülillah desin. Kardeşi de yahut arkadaşı da ona yerhamkallah diye cevap versin. Kardeşi bunu kendisi için söyleyince. Hapşıranda yetikümullah ve yüksükübü aleyküm Allah sizi de hidayet versin ve işinizi düzeltsin desin. 1841 HZ Davud Aleyhisselam'ın duası Ebut Derda Allah'u An anlatıyor. De Sülullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, ve Davud aleyhisselamun duaları arasında şu da vardır: Allahım, senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak amiri talep ediyorum. Allahım, senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğukludan daha sevgili kıl. Ebu Darda de der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Davud'u zikredince, onu insanların en abidi yani çok ve en ihlaslı ibadet yapanı olarak tavsiz ederdi. 1842, Hazreti Yunus Aleyhisselam kavmin duası, H.Z. Ebu Radıyallahu Anh Resulullah'a ref ederek demiştir ki, Yunus kavminin duaları arasında şu da vardı. Ey dili olan! Ey mahlukata kıyam veren! Ey hiçbir hayat sahibinin olmadığı zamanda hayat sahibi olan, Ey hayat veren, Ey ölüm veren, Ey Celal ve ikram sahibi 1843, Belaya uğrayanı görünce okunacak dua, H.Z. Ömer ve Hazreti Ebu Allah'u anhum'a anlatıyorlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa, seni imtihan ettiği şeydi bana afiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah'a hamdolsun artık yaşadığı müddetçe. Bu bela ne olursa olsun ona maruz kalmaktan muaf kılınır. Ebu Hüseyre radıyallahu. Amh'in bir rivayetinde sadece. Bu bela ona isabet etmez denmiştir. 1844. Sebebe ve vakte bazı olmayan dualar. H. Z. Ebu Hüseyre radıyallahu amh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam dua ederken şunu söylerdi. Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahatta kavuşmak kıl. 1845 Sebebe ve bazı olmayan dualar. H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın duasının çoğu. Allah'ın matinafik dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına adaben var. Allah'ın bize dünyada da bir hayır. Ahirette de bir hayır ver. Bizi cehennem azabından koru idi. 1846. Sebebe ve bazı olmayan dualar. Yine Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Beyzullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kim cenneti üç kere isterse, cennet. A u u a h u m Onu cennete koyder. Kim a u u a h t a ne Üç sefer ateşe karşı koruma talep ederse, cehennem. A u u a h u m Onu ateşten koru der. 1847 Sebebe ve Vakte Bazı Olmayan Dualar. H-Z-A-I-Tadiyallahu anh'ın anlattığına göre, bir dikkat ona gelerek, kitabe borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et, dedi. Ona şu cevabı verdi. Sana, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. Onu okuduğum takdirde sığırdağı kadar borcum da olsa, Allah onu sana bedel öder. Şöyle diyeceksin a ı, -ı a he me yeterince helalinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver. Başkasına muhtaç etme. 1848, İstiyaze, h z sıradı Allah'u An anlatıyor. H-Z-Peygamber Aleyhissalatu ve selam şöyle istiyaze ederlerdi. Allah'ım, acıdan, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, Cimrikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından sana sığınırım. haya ve ölüm siklenesinden sana sığınırım. 1849. İstiaze. Yine Hazreti Mesrabiyyallahu an anlatıyor. Hz Peygamber Aleyhissalatu ve Selam şu duayı okurlardı. Allahım, cüzdamdan, barastan alaten, delilikten ve hastalıkların kötüsünden sana sığınırım. 1850. İstiaze. Abdullah ibnu i Am'ı İbn-i As'ı anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam şu duayı okurlardı. Allah'ım, huşu duymaz. Bir kalpten sana sığınırım, dinlenmeyen bir duvardan sana sığınırım, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden, bu dört şeyden sana sığınırım, 1851, İstiyaze, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki belanın ezmesinden helakın gelmesinden kötü kadadan düşmanların şamatasından Allah'a istiğaze edin. 1852 istiğaze yine Ebu Huveyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Bir rivayette şöyle denmiştir. Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü o pek fena yatak arkadaşıdır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o ne kötü huydur. 1853, İstiyaze, yine Ebu Hüreyre Allahu an. anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Miraç gecesi cinlerden bir ifrit gördüm. Elinde ateşten bir süre olduğu halde beni takip ediyordu. Nazarımı her atışımda onu görüyordum. Cibril aleyhisselam bana. İstersen sana bir dua öğreteyim. Onu okursan. Ülesi söner ve ağzının üstüne düşer dedi. Resulullah aleyhisselatu vesselam. Pekala dedi. Cibril aleyhisselam de şunu oku buyurdu. Allah'ın kelim olan rızası için eksiksiz. Mükemmel kerim hakkı için ki hiç kimse muttaki olsun. facir olsun onu aşıp daha güzelini söylemez. Bela olarak semadan inen. Semaya yükselen, Ve ceza gerektiren şerlerden, Yeryüzünde yarattığı şerden, Yerin altından çıkan şerden, Gece ve gündüz fitnelerinden, Gece ve gündüz gelen musibetlerden, a i i a a fınırın Ey Rahman! Hayır getiren hadiseler hariç, 1854, İstiğfar, Tesbih, Tehlil Tekbir, Tahmide Halkale, Abdullah İbn-i Am-i İbn-i As anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, iki haslet veya iki hallet vardır ki onları Müslüman bir kimse devam üzere söyleyecek olursa mutlaka cennete girer. Bu iki şey kolaydır. Kim onlarla amel ederse, azdır da. Her farz namazdan sonra on kere tesbih subhanallah, on kere tahmid elhamdülillah. 10 kere tek bir Allahu Ekber söylemekten ibarettir. Abdullah der ki ben Resulullah ve Vesselam'ın bunları söylerken parmaklarıyla saydığını gördüm. Resulullah devamla buyurdular. Bunlar 5 vakit itibariyle toplam olarak elde yüzerlidir. Mizan'da 1500'dür. İkinci haslet ise yatağa girince Allah'a yüz kere tesbih. Tek bir u-e tahminde bulunmanızdır. Bu da Nisan'da 100'dür. Mizan'da bindir. Her ikisi toplam 2500 eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam sözlerine şöyle bir soru ile devam etti. Hangimiz bir günde? Gece ve gündüz 2500 günah işler. Bunları niye söylemeyelim ey Allah'ın Resulü dediler. Şu cevabı verdi. Şeytan. Namazda iken her birinize gelir. Şunu şunu hatırla der. Ve namazdan çıkıncaya kadar devam eder. Bu hatırlatmaların neticesi olarak kişi bu tesbihatı terk bile eder. Kişi yatağına girince de şeytan ona gelir. Zikir yapmasına imkan vermeden uyutmaya çalışır ve uyutur da. 1855 İstiğfar Tesbih Tehlil Tekbir Tahmütehav Kale İm'i Ebi Allahu Adıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir adam gelerek ey Allah'ın Resulü! Dedi. Ben kurdan bir parça seçip alamıyorum. Bana kifayet edecek bir şey siz bana öğretseniz öyleyse. Buyurdu. Sübhanallah Ve Velha ilahe illallah. Vallahu ekber. Velhaze veyle kuvvete illa billah. Allah'ım seni tenzih ederim. Hamdler sana mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç kuvvet Allah'tandır de. Ey Allah'ın Resulü. Dedi. Bu zikir Allah'a içindir. Onu senadır. Kendim için dua olarak ne söyleyeyim? Şöyle dua et. Allah'ım bana merhamet et. Afiyet ver. Hidayet ver. Rızık ver adam dinleyip. Kalkınca ellerini sıkıp göstererek. Şöyle sımsıkı belledim dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bunun üzerine. İşte bu adam iki eliniyle hayırla doldurdu buyurdu. 1856. İstiğfar. Tesbih tek bir, Tahmide Halkale. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ölümünden önce şu duaları çok tekrar ederdi. Sübhanallah ve bihamdihi. Estağfirullah he ve etübu ileyh. Allah'ım seni hamdine tesbih ederim. Ne afiyetini diler. Günahlarıma teyrederim. Ben kendisinden bunun sebebini sordum. Şu açıklamayı yaptı. Re bin bana bildirdi ki, ben ümmetim hakkında bir alamet göreceğim. Ben onu görünce Subh ve bir hamdihi, ve etubu ile zikrini artırdım. Bu gördüğüm, izzacıye ne Sullahi ve etbu. Süresidir. 1857. istiğfar, Tesbih. Tehsil tek Tahmide halkale. Ebu lerer Allahu an anlatıyor. Bey sulhullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: ve velhamdulillahi, vela ilaher illallahu, wallahu ekber. Allahı tesbih ederim. Hamdler Allah adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür demem. Bana üzerine güneşin doğduğu şeyden dünyadan daha sevgilidir. 1858. İstiğfar. Tesbih. Tehlil, tek bir. Tahmite Halkale, Kale İbnü Mesud abi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Miraç sırasında İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki, cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası suyu tutacak şekilde düzle boştur. Oraya atılacak tohumda Subhanallah ve İlhamdulillah. Ve La İlahe İllallah, Wallahu Ekber cümlesidir, 1859, İstiğfar, Tesbih, Tehlil, Tekbir, Tahmid Ve Halkale, H.Z. Ebu Bekris, Sıddik'in azadlısı Hüseyre Radıyallahu Anhüma ki muhacirlerden idi anlatıyor. Resulullah ve selam bize dedi ki, size tesbih, tehlil, takdis, tekbir çekmenizi tavsiye ederim. Bunları parmaklarla sayın. Zira parmaklar kıyamet gününün nelerde kullanıldıklarından su maruz kalacaklar ve konuşturulacaklardır. 1860. İstiğfar. Tesbih. Tehsil tek bir. Tahmütte halkale. H Z Ebu Bekriz siddik adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem buyurdular ki, İstiğfar eden kimse gününde yetmiş kere de teybesinden dönse günahtan musir sayılmaz. 1861 İstiğfar Tesbih Tehlil Tekbir Tahnipe Halkale El Errul Müzen'i radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Şurası muhakkak Ki Bazen kalbime gaflet çöker. Ancak ben Allah'a günde yüz sefer istiğfar eder affını dilerim. 1862 İstiğfar Tesbih Tehlil Tekbir Tahmide Halkale, yine Errul Müzen'i. Müslim'in bir rivayetinde Resulullah ve Vesselam'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Ey insanlar! Rabbinize teyve edin. a ı, -ı a he kâsen olsun ben Rabbim Tebarek ve Teala Hazretlerine günde yüz kere teyve ederim. 1863 İstiğfar Tesbih Tehlil Tekbir Tahmide Halkale Buhari ve Tirmizi'de gelen bir rivayette H.Z. Ebu Hüleyre radıyallahu anh ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Demişti ki, A, -a, -a Kasem olsun. Ben günde Allah'a yetmiş kere istiğfar ediyorum, teybede bulunuyorum. 1864 İstiğfar Tesbih Tehlil Tekbir Tahmide Halkale Esma İbni Hakem el Allahu an anlatıyor. Hazreti Ali'yi dinledim. Şöyle demişti. Resulullah Aleyhissalatu vesselamdan bir hadis dinledim mi? Allah-u Teala hazretlerimin faydalanmamı dilediği kadar ondan istifade ediyordum. Şayet bir adam ondan hadis rivayet edecek olsa gerçekten duydun mu diye yemin ettiriyordum. Yemin edince onu tasdik edip rivayetini kabul ediyordum. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, bana şu hadisi rivayet etti ve bu rivayetinde Ebu Bekir doğru söyledi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı re dinledim. Demişti ki, Günah işleyip arkasından kalkıp adres alarak iki rekat namaz kılan sonra da a i a h hazretlerine tevle eden her insan mutlaka mağfiret olunur. Sonra şu ayeti okudu. Nealen onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı zikrederler. Günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Al i İmran 135 1865 İstifhar tesbih tehlil tekbir tahmid Halkale, Hz. ve bu veirelere Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim, La ilaha illallahu wahdahullahu sharikelihi, lehunülkü ve lehuhamdu ve hüve ala kulli şeyin kadir duasını bir günde de yüz kere söylerse, kendisine on köl azat etmiş gibi sevbe verilir. Ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da, da silinir. Bu. Ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden ginden daha etal bir analde getiremez. Kim de bir günde yüz kere, Allahu ve bi derse hataları dökülür. Hatta denizin köpüğü kadar çok olsa bile 1866 İstiğfar, Tesbih, tekliğin tek bir Tahmite halkale. halkale. Hz. Ömer de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim çarşıya gelince ilahi Allahu ahvahu vahdehu, a'şerike" Ülehi mülkü ve ülehi hamdü yuhli ve ümitü ve hüve hayyün ı a yemitü yedihi hayrı ve hüve a ı a külüseyin kadir. Allah'tan başka ilhe yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Hayatı o verir. Ölümü de o verir. Kendisi hayattadır. Ölümsüzdür. Hayırlar onun elindedir. O her şeye kadirdir duasını okursa, a i, -I a h ona bir milyon sevap yazar. Bir milyon da günah affeder ve mertebesini bir milyon derece yüceltir. Bir rivayete, üçüncü kafata bedel. Onun için cennette bir köşk yapar denmiştir. 1867 İstiğfar, Tesbih, tek Tekbir, Tahmide Halkale. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zevcelerinden Cüveyliye adıyla Allahu an'hani anlattığına göre Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz bir gün sabah namazını kılınca daha kendisi iken erkenden yanından çıkmış gitmiş. Kutluktan sonra Cüveyliye aynı yerinde zikir ederek otururken geri gelmiş ve "Bırakıp gittiğim halde duruyorsun. Hiç yerinden kımıldamadın galiba." diye sormuştur. Evet, cevabı üzerine şunu söylemiştir. Ben senden ayrıldıktan sonra dört kelimelik bir duayı üç kere okudum. Eğer bunlardan hasıl olan sevap tartılacak olsa, senin burada sabahtan beri okuduğun duaların sevabının ağırlığına denk olur. O dua şudur. Sübhanallahi ve bihamdihi. Adi ve halkı hilerda nefsihi ve ziynete aşihi ve nidade kelimakihi. Allah'ı mahdukatı sayısınca, nefsinin rızasınca, hasının ağırlığınca, kelimelerinin adedince tesbih noksanlıklardan tenzih ederim 1868 istiğfar tesbih tehlil tekbir Halkale, havkale Z ve bu Allah'u An anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki iki kelime vardır bunlar bile hafif teraziyle ağır rahmana da sevgilidirler subhanallahi ve bihamdihi Subhanallah Azim. Allahım seni hamdına tesbih ederim. Yüce Allahım seni tenzih ederim kelimeleridir. 1869 İstiğfar. Tesbih. Tehliil tek bir. Tahmüt halkale. Yine Ebu Leera Hazretleri Rasulullah an anlatıyor. Ve Surlullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: La hakee'u a kuvvete illa billah. Bütün et D ancak a ı, ı, a h t a n d i r sözünü çok tekrar edin. Mekhül dedi ki, Kim bunu der ve sonra da, Allah'ın gazabından ancak onun rahmetine iltica etmekle kurtuluşa erilebilir derse, Allah ondan yetmiş çeşit zararı kaldırır ki bunların en hafifi fakirliktir. 1870 H-Z Peygamber'e salavat Bu Mesud el-Bedri Allahu an anlatıyor. Bir saat i̇bn Ubadenin meclisinde otururken Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbn-i Sa'd, ey Allah'ın Resulü, bize Allah Teala Hazretleri, sana salat okumamızı emretti. Sana nasıl salat okuyabiliriz diye sordu. Efendimiz şu cevabı verdi. Şöyle söyleyin. A Ü A He Ü M M He Salih A Ü A Muhammed'in ve A Ü A ı, Muhammed, Kemal, A Ü Muhammed kema saldaye te A Ü A İbrahim'e barik A ı, A Muhammed'in ve A Ü A ı, Kemal, A Ü Muhammed'in kema barık te A Ü e A A Ü i İbrahim'e inne ki Hamidun Majid A Ü Ü A He Ü M Muhammed e ve Muhammed'in aline rahmet kı Tıpkı İbrahim'e rahmet kıldığım gibi. Muhammed'e Muhammed'in Ali'ni mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'in Ali'ni mübarek kıldığın gibi, Resulullah ilave eden şunu söyledi. Selam da bilginiz gibi olacak. Müslim, Salat 65, 405, Kafrül, Salat 67, 165, 166, Tirmizi, Tefsir, Ahzabü 218 Ebu Davud, Salat 183, 980,981, Nesai, Sehna 49, 3, 45, 46 Tirmizi Bışındaki Kütüb-i Sitte Kitaplarında Ebu Humeyd Es-Said-i Radıyallahu gelen bir rivayet şöyle. Ashab sordu. Ey Allah'ın Resulü sana nasıl salat okuyalım Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Şöyle söyleyin, dedi. A-ı-ı-a-he-ü-me-me-e-savli me e Salih a a muhammedin ve A-ı-a-ezvacihi ve zürriyetihi kema sallayte a a i̇brahime ve berik a a muhammedin ve a ı ve zürriyetihi kema barekte A-ı-a-İbrahim'e-inneke-hamidun-mecid ı ı a he ü me muhammed zevcelerine ve zürriyetine rahmet kıl. Tıpkı İbrahim'e rahmet kıldığın gibi. Zevcelerini ve zürriyetini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'i mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye layıksın. Şerefi yücesin. K.B. Nüce'den gelen bir rivayetle şöyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanımıza gelmişti. Ey Allah'ın Resulü! Dedik. Sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Ama sana nasıl salat okuyacağız bilmiyoruz. Şöyle söyleyin. Dedi a -ı, ı a h ü Me me e savli a a muhammedin ve Allah. A-ı-i-muhammedin a a, -a İbrahim'e brahime inneke hamidun mecid a ı, -ı a h ü Me me e barik a a muhammedin ve A-ı-a-a-i-muhammed. Kema-barekte. A-ı-a-ı-i-ibrahime-inneke-hamidun-mecid. 1871 H-Z. Peygamberi Salavat. H. Z. Enes Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim bana bir kere salat okursa, A. -I -I -A da ona on salat okur ve on günahını affeder. Mertebesini on derece yükseltir. Yine mesaide Ebu Talhar Allahu An'tan gelen bir rivayet şöyle. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine, Yüzümüzde bir sevinç görüyoruz dedik. Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi. Ey Muhammed! Rabbin diyor ki, Sana salavat okuyan herkese benim on rahmette bulunmam. Selam okuyan herkese de benim on selam okumam sana ikram olarak yetmez mi? 1872 HZ Peygamber'e salavat, İbn-i Mesud'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki, Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Yine de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan kaydedilen bir rivayette şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salavat okumayandır. 1873 H.Z. Peygamber'e salavat, H.Z. İbn-i Mesud radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam re buyurdular ki, Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını anında bana tebliğ ederler. 1874 Nefsin Şahsın Diyeti An-i Müşvay an-ebihi an-cedihi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam re buyurdular ki, Kim hata öldürülürse, Diyeti yüz devedir. Bunlardan otuzu bintü haz. 2 yaşına girmiş dişi deve, 30'u Din Türev'ün 3 yaşına girmiş dişi deve, 30'u Hıkk'a 4 yaşına girmiş dişi deve, 10 tane de İbn-i 3 yaşına girmiş erkek deve, Tirmiz'in rivayetinde şöyle denir, Kim taan müden kasıtla öldürürse, Öldürülenin evlilerine teslim edilir, Dilerlerse öldürürler, derse diyet alırlar, Bu 30 Hıkk'a 4 yaşına giren dişi deve, 30 yaşına 5 yaşına girmiş dişi deve, 40 adet halife hamile devedir. Ayrıca üzerine sult yaptıysalar bu da onlarındır. Bu, diyetin şiddetini arttırmaktır. 1875 Nefs'in şahsın diyeti, İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, hata'en öldürmede diyet olarak 20 hıkka, 20 deza, 20 bin tu 20 bin tu levin ve 20. ben levin vardır. 1876 Nefsin şahsın diyeti Hz. Ali radıyallahu anh demiştir ki bu amdin diyeti 3 kısımdır. 33 adet kıran 33 adet ceza 34 adet seni bazil arası devedir. Seniye 6 yaşına bazı bil de 9 yaşına basmış denir. Yine Hazreti Ali şunu da rivayet etmiştir. Hataen öldürmede diye 4 kısımdır. 25 hıkka 25 yazı. 25 bin tu lemin. 25 bin tu mihas. Abdullah ibnu Amr Ibni Asradiyallahu Amhumain ve bu davu beni sayede mersu olarak kaydedilen bir rivayetinde şöyle denmiştir: Yürüm sırasında kamçuve değnek kullanıldığı müddetçe hata. Şikbu Amdır. 1877. Nefsün şahsın diyeti. Am Ibnu Ebihi Ebhi Anjelbihi -am, Asradiyallahu Amhumain anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, Kadının diyeti, erkeğin diyetine, diyetin üçte bir miktarına kadar eşittir. 1878 Nefsin Şahsın Diyeti, H.Z. i̇bn Abbas Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam öldürülen mükadef hakkında, azat edilen miktarınca cahür diyetine göre, geri kalan kısmı içinde köle diyetine göre hesaplanmasına hükmetti. 1879 Nefsin şahsın diyeti Yine Am İbn Şüay'an Ebi Hicc'e dihi rivay Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Muahedin diyeti buyur kimsenin diyetinin yarısıdır. 1880 Nefsin şahsın diyeti Hz. İbnu Abbas Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam beni amiriden iki kişinin diyetini Müslümanların diyet miktarına göre ödedi. Müslümanlar tarafından hata el yani öldürülen bu iki kişiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muahiresi antlaşması vardı. 1881. Nefs'in şahsın diyeti. An-i Muşvay an-ebihi an-ceddihi an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ehli-i diyeti, Müslümanların diyetinin yarısıdır. Ehl-i zimmet de Yahudi ve Hristiyanlardır. 1882 Nefsin şahsın diyeti. Yine Am-i İbni An-Ebihi am, An-Ceddihi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kafirin diyeti. Müminin diyetinin yarısıdır. 4. Tirmizi 1883 Göz. Süleyman İbni Yesarrahim ehullah anlatıyor. Zeyd İbni Sabit radıyallahu an derdi ki, Göz yerinde kalır. Fakat nuru sönerse diyeti yüz dinardır. 1884 Göz An-i Muşvay an-ebihi an-ceddihi Radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yerinde sabit kalarak kör olan göz hakkında diyetin içte birine hükmeti. Nisai'nin rivayetinde şöyledir. Resulullah Yerinde sabit duran kör gözün kapanması halinde diyetinin içte birine hükmeti. 1885 Göz hadis-i mesaildeki şu ziyade vardır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yerinde sabit duran kör gözün kapanması yani cisminin patlatılması halinde diyetinin içte birine, çolak elin kesilmesi halinde diyetinin içte birine, kararmış dişin sökülmesi halinde diyetinin içte birine hükmeti. 1886 Diş Abdullah İbn-i Am İbn-i As radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam dişlerin yedi beşer dinardır buyurdu. 1887. Diş İbn-i Müseyyib rahimahullah anlatıyor. Ömer i̇bn Hattab Hastab radıyallahu anh her adı diş için bir deve hükmetti. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ise her adı diş için beş deve hükmetti. 1888. Parmaklar İbn Abbas radıyallahu anhu'ma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki şu ve şu yani serçe parmakla baş parmak diyette eşittirler. Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur. İki elin parmaklarıyla iki ayağın parmakları da eşittir. Her bir parmağın değeri 10 devedir. Mesai'deki ziyade şöyledir. Parmaklar hakkında diyet onar onardır. 1889 Yaralamalar, An-ı İbni Şua'yı An-Ebihi an anlatıyor. Ve An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü buyurdular ki, Muzluha olan yaraların yedi beşer devedir. 1890 nefis. Ve huzurlar hakkında müşterek hadisler, Abdullah İbni Ebi Bek, İbni Muhammed İbni an ibni Hazm, babasından naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın İbn-i Hazma diyetler hakkında yazdığı talimatta şu hususlar da vardı. Nefis için diyet olarak ve Burun tamamıyla koparılacak olursa diyet ikam ile. Memume denen ve beyin zarına kadar ulaşan yara için diyetin üçte biri. Caife denen karın veya başın boşluğuna ulaşan yara için de bunun kadar. Göz için elli. Ayak için de elli. Vücudda bulunan her parmak için on deve. Her için beş. Hücluha denen ve kemiğe ulaşan yara için beş devellik diyet vardır. Misai'nin bir rivayetinde şu ibare yer alır. Nefis için diyet-i kamile. Burun tamamen koparılmış ise diyet-i kamile. Dil için diyet-i kamile. İki dudak için diyet-i kamile. Sulh bel kemiğinin kırılıp kişinin kamburlaşması için diyet-i kamile. iki yumurta husu için diyet-i kamile. Zekar erkekte nasıl ulu için diyet-i kamile. Sulh bel kemiğinin kırılıp kişinin kamburlaşması için diyet ikamile, iki göl için diyet ikamile, bir ayak için diyet ikamilenin yarısı, membe beyin zarına ulaşan yara için diyet ikamilenin üçte biri, Caife baş veya karın boşluğuna ulaşan yara için diyet ikamilenin üçte biri, münekle küçük kemik çıkan yara için 15 deve, el veya ayak parmaklarından her biri için 10 deve, her bir diş için 5 deve. Müclüha kemiğe ulaşan yara için 5 deve diyet olarak verilir. Erkek, kadına karşı öldürülür. Altın olanlardan diyet ikamil olarak bin dinar alınır. 1891 Nefis ve huzurlar hakkında müşterek hadisler An-i Muşvay An-Ebihi an, -an Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam hatanın diyetini Köylerde yaşayanlar için 400 dinar olarak veya buna denk kıymette de gümüş olarak değerlendirir. Bunu da develerin fiyatlarını esas alarak tespit ederdi. Söz gelimi develer pahalanınca diyetin dinar ve dihem miktarında yükseltme yapar. Develerin kıymeti düşünce de diyetin dinar ve dihem miktarında indirme yapardı. Hatayen yani işlenince cinayetlerin diyeti Resulullah ve Vesselam zamanında 400 dinarla 800 dinar arasına ulaştı. Bunun gümüş nevinden muadili 8000 dirhem idi. Sığır besleyenlere diyet olarak 200 sığır hükmetti. Diyetini davar cinsinden vermek isteyene 2000 davara hükmetmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Diyet, öldürülenin varisleri arasında yakınlık derecelerine göre, yani Kur'an'da belirtilen nispet üzere, diğer tereke malları gibi taksim edilir. Asabule feraiz'den artan olursa asabe denen akrabaya geçer. Resulullah Aleyhissalatu vesselam uzuvlar hakkında daha önce geçtiği şekilde hükmetti. 1892 Nefis ve uzuvlar hakkında müşterek hadisler. İbn Abbas Hazretleri Radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Parmaklar diyette eşit değerdedir. Dişler de aralarında eşittirler. Köpek dişi Azı dişi eşittir. Bunlar öbürlerine diyet meselesinde denktirler. 1893 Nefis ve huzurlar hakkında müşterek hadisler An-i'm-i şu ye -an be an-e bihi an-ce bihi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerinde sabit duran bakar kör gözün cinayet sebebiyle kapanması halinde diyetinin normal diyetinin iç sevidi olacağına hükmetti. Kezar sakat elin kesilmesi halinde diyetinin normal diyetinin üçte kadar olacağına, siyahlaşmış dişin cinayet sebebiyle düşmesi halinde normal diyetinin üçte olacağına hükmetti. 1894. Ceninin diyeti. Ebu Hureyre Hazretleri Rabbiyallahu an anlatıyor. Hüseyin kabilesinden iki kadın birbirleriyle kavga ettiler. Biri diyelim ve bir taş atarak kadını da, karnındaki yavruyu da öldürdü. Dava Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'e geldi. Efendimiz, Cenin'in diyetini bir buru olarak hükme bağladı. Buru kadın veya erkek bir öle demektir. E bu davudun bir rivayetinde şu ziyade vardır. Veya katır veya ata hükmeti. Kadının diyetini akiles üzerine hükmeti. Kadına çocukları ve onlarla birlikte olanlar varis oldular. 1895. Diyetin kıymeti. Abdullah İbn-i Am' İbn-i As radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında diyet-i kıymeti 8 bin dirhem idi. Ehl kitabın diyeti de o gün. Müslümanların diyetinin yarısına denkti. Bu durum Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halife olmasına kadar devam etti. Halife olunca bir hutbesinde artık deve pahalandı dedi ve diyeti altın sahiplerine bin dinar gümüş sahiplerine 12.000 bin dirhem, tır sahiplerine 200 tır, davar sahiplerine 2.000 koyun, elbise sahiplerine de 200 takım elbise olarak tespit etti. Ehl-i zimmetin diyetini Hz. Peygamber döneminde elbise olduğu gibi bıraktı. Hiçbir yükseltme yapmadı. 1896. Diyetlerle ilgili hükümler. Ziyad-i İbn-i Sa'd-i İbn-i Dumeyre, Süleyman, Ebi-i An, Ceddi-i ki bunlar sad ve Dumeyre Resulullah Vesselam ile birlikte Hüneyn'e katılmışlardı anlatıyor. Muhallam İbn-i El-Layşi, Müslüman olduktan sonra Eşca kabilesinden birisini öldürmüştü. Bu, Hazreti Peygamber ve Vesselam'in hüküm verdiği ilk diyet vakası oldu. Uyeyne öldürülen eş cainin katli hususunda ileri geri konuştu. Çünkü Uyeyne kendisi de gata idi. Akra İbnu Havis de muhallemin taraftarı olarak müdafaa için konuştu. Çünkü o da hünnetten idi. Derken münakaşa ilerledi sesler yükselmeye başladı. Tartışma ve bağırıp çağırmalar arttı. Resulullah aleyhissalatu vesselam müdahale ederek Ey Uyeyne! Diyet kabul! Etmez misin? diye sordu. ''Hayır. Vallahi ve ızzı benim kadınlarıma ulaştırılan, onun kadınlarına ulaşmadıkça kabul etmiyorum.'' cevabını verdi. Sonra bağırmalar yükseldi. Tartışma ve bağırıp çağırmalar arttı. Resulullah ve vesselam tekrar araya gidip, ''Ey uyeyene, diyet kabul etmez misin?'' dedi. Uyeyene önceki sözlerini aynen tekrar etti. ''Bu hal.'' laysan üzerinde silah ve elinde de deriden mamur bir kalkan bulunan mukeytil adında birinin kalkıp, Ey Allah'ın Resulü! Bunun muhallemin İslam'ın başında yaptığı şu cinayete misal olarak, su içmek üzere havuzun başına koşan koyun sürüsünü gösterebileceğim. Sürünün ilk gelenlerini öldürülmek veya uzaklaştırılmak üzere taş veya o atılır. Arkadan gelenler de korkarak kaçarlar. Bugün hüküm koyarın. Değiştir demesine kadar devam etti. Resulullah ve Vesselam bunun üzerine muhalleme dönüp hemen şu hükmü verdi. Derhal huzurumuzda elli deve vereceksin. Elli deve demediğine dönüşümüzde vereceksin. Bu vaka Resulullah ve Vesselam'ın seferlerinin birinde ceran etmişti. Muhallem uzun boydu. Esmer birisiydi. Cemaatin kenarında bulunuyordu. O ölümden kurtuluncaya kadar halk oradan ayrılmalı. Resulullah'ın bu nihai hükmünden sonra önüne, iki gözünden de yaşlar akar vaziyette oturdu ve, Ey Allah'ın Resulü! Ben size ulaşan cinayeti işlemiş bulunuyorum. Ben Allah'a tebe ettim. Sen de benim için ey Allah'ın Resulü! Allah'tan marifet dileği ver dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam yüksek sesle, Sen onu iklimin başında silahınla mı öldürdün? Allah'ım! Muhallemi mağdifet etme dedi. bu Seram'e şu ilavede bulunur. Muhallem göz yaşlarını ucuyla silerek kalktı. i̇bn İshak der ki, Muhallemin kavmi, Resulullah ve vesselamın daha sonra onun için Allah'a istiğfar verdiğine inanıyorlardı. 1897 Diyetlerle ilgili hükümler, H.Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Diyet aldıktan sonra katili öldüren kimseyi asla affetmem. 1898 Diyetlerle ilgili hükümler Am-ı İbni rivayetine göre Beni mülliçten katadı adında bir adam. Oğluna bir kılıç fırlattı. O da bacağına isabet etti. Yaradan fasılasız kan kayboldu. Oğlan öldü. Süraka İbni Cuş'un Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'e gelip durumu haber verdi. Hazreti Ömer Kubeyt, suyunu 120 deve hazırla, ben oraya geleceğim dedi. Ömer radıyallahu an oraya gelince bu develerden 34 -4 yaşına giren dişi deve, 30 ceza ya 5 yaşına girmiş dişi deve ve 40 halife hamile deve aldı ve sordu. Maktülün kardeşi nerede işte benim dedi. Al bunları. Zira Hazreti Peygamber ve vesselam şöyle buyurmuştu. Katile ne diyetten? Ne mirastan hiç hisse yoktur. 1899 Diyetlerle ilgili hükümler H.Z. cabir Allahu an anlatıyor. Huzet kabilesinden iki kadın, biri diğerini öldürmüştü. Bunlardan her ikisinin kocası ve birer oğlu vardı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz maktülenin diyetini ödeme işini, katilenin öldüren kadının akilesine yükledi. Kocasını da oğlu bu. Külfetten uzak tuttu. Çünkü bu ikisi Huzey'den değillerdi. Maktülenin akilesi. Ölenin mirası da bize aittir dediler. ve vesselam. Hayır. Mirası. Kocasına ve oğluna aittir buyurdu. 1900. Diyetlerle ilgili hükümler. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu vesselam Ebu Cehni Huzeyfe Huzeyfe'i zekat tahsindarı olarak gönderdi. Adamın diri sadaka ödeme meselesinde onunla inatlaştı. Bu cismi Allahu amm adam başından yaraladı. Hemen Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'e gelip "Ey Allah'ın Resulü, kıssas istiyoruz." dediler. Resulullah onlara "Size şu şu miktar verelim dediyse de razı olmadılar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam miktarını daha da arttırarak Size şu şu miktar diyet verelim, dedi. Onlar yine razı olmadı. Hazreti Peygamber daha da arttırarak, Size şu şu kadar diyet verelim, dedi. Bu sefer razı oldular. Bunun üzerine aleyhissalatu ve selam Efendimiz, Ben bu akşam halka konuşup, Onlara razı olduğunuzu bildireceğim, dedi. Pekala, dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam hitabesinde, bu layısliler bana kısas talebiyle geldiler. Ben onlara kısassa beder şu şu miktar diye teklif ettim. Onlar da razı oldular. Siz de razı mısınız diye sordu. Fakat dedikler. Hayır. Razı değiliz dediler. Muhacirün onlara kızıp üzerine yürüdü. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara dokunmamalarını emretti. Muhacirün da ileri gitmekten vazgeçti. Sonra onları çağırıp. Onlara verdiğini artırdı ve sordu. Razı oldunuz mu? Evet dediler. Resulullah tekrar, ben halka hitap edip, razı olduğunuzu bildireceğim dedi. Onlar, pekala dediler. Resulullah halkı çağırarak, razı mısın diye sordu. Evet razıyız dediler.